Nasr Suresi Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.